William Butler Yeats Korku Nedir Bilmeyen Adam Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar Lawrence ve Carol adında iki oğlu olan bir kadın yaşarmış. Lawrence doğduğu günden beri tek bir şeyden korkmazken Carol akşam çöker çökmez kendini eve kapatır Korkudan, pencereden dışarı bile bakmazmış. O zamanlar mezar hırsızları çok fazla olduğundan bir kişi öldüğünde yakınları onun mezarının başında sırayla nöbet tutarlarmış. Bu zamana kadar seni hiçbir şeyin korkutmadığını söylüyorsun. Ama eminim bu gece annemin mezarının başında bekleyecek cesaretin yoktur, demiş Carol. Hiç de bile. Demiş Lawrence bunun üzerine. Gayet cesurum ben. Hiçbir şeyden korkmam. Hava kararmaya başladığında Lawrence, kılıcını alıp mezarlığa gitmiş. Annesinin mezar taşının yanına çöküp beklemeye başlamış. Ve tam uyku onu esir alacakken, kendisine yaklaşan büyük, kara bir gölge görmüş. Gölge biraz daha yaklaştığında, Lawrence'ın gördüğü şey, Bedeni olmayan bir kafaymış. Bu şey her neyse onun daha da yaklaşacağını düşünerek kılıcını çekmiş. Ancak bedensiz kafa daha fazla yaklaşmamış. Gün yana kadar olduğu yerde dikilmiş. Lawrence da ondan gözünü bir an olsun ayırmamış. Hava aydınlandığında bedensiz kafa ortadan kaybolmuş. Lawrence da evine dönmüş. Kapıdan girer girmez Carol... Ona gece bir şey görüp görmediğini sormuş. Gördüm, demiş Lawrence. Ben başında nöbet tutuyor olmasaydım, belki de annemin ölüsünü alıp gidecektim mezardan. Ölü müydü, diri miydi gördüğün adam? Demiş Carol bu sefer. Ölü müydü yoksa diri miydi bilmiyorum. Ama adam filan değildir gördüğün. Bedeni olmayan bir kafaydı, diye cevap vermiş Lawrence. ''Ne yani? Öyle bir şey gördün ve korkmadın öyle mi?'' diye şaşkınlıkla sormuş Carol. ''Korkmadım elbette.'' demiş Lawrence sakin sakin. ''Dünya üstünde beni korkutan hiçbir şey yok.'' ''Bilmiyor musun sen bunu? Dün geceyi bir şekilde atlatmışsın ama eminim bu gece oraya gitmeye korkuyorsundur.'' demiş Carol. ''Korktuğum filan yok.'' Demiş Lawrence sakinliğini bozmadan. Ama sabaha kadar gözümü bile kırpmadım. Bu gece yatıp bir güzel uyku çekeceğim. Mezar nöbetini bu gece sen tutacaksın. ''Önüme hazineler yığsalar yine de gitmem ben mezarlığa gece gece.'' Demiş Carol bunun üstüne bir hışımla. ''Eh sen gitmezsen bu gece annemizin ölüsünü çalarlar o zaman.'' Demiş Lawrence. Hala sinir bozucu bir şekilde sakinliğini koruyormuş. ''O zaman beni dinle.'' demiş Carol. ''Bu gece ve yarın gece mezarın başında beklersen, bir daha asla mezar nöbeti tutmanı istemeyeceğim. Ama bence uykuyu bahane ediyorsun. Düpedüz korkuyorsun oraya tekrar gitmeye. Uykusuzluktan ölüyorum. Ama sırf seni aklı çıkarmamak için, gidip bekleyeceğim mezarın başında bu gecede.'' Lawrence bunları söyledikten sonra yatıp uyumuş. Akşam olduğunda kalkmış, kılıcını alıp tekrar mezarlığa gitmiş. Dün gece oturduğu gibi annesinin mezar taşına yaslanıp oturmuş. Saat gece yarısına yaklaştığında uzaktan bir gürültü duymuş. Kocaman kara bir şey, mezarın yanına kadar gelip toprağa eşelemeye başlamış. Lawrence hemen kılıcını çekip bir darbede o koca şeyi ikiye ayırmış. Yere düşen parçaları birer kılıç darbesiyle bir daha ikiye bölmüş ve sabaha kadar da bir daha görmemiş. Sabah olup da Lawrence eve döndüğünde, Carol ona yine bir şey görüp görmediğini sormuş. Gördüm, demiş Lawrence. Bu sefer ben olmasam, kesin alıp götürecekti annemin ölüsünü. Yine o bedensiz kafa mıydı gördüğün, diye sormuş Carol bu sefer. "Yok." ''Değildi.'' demiş Lawrence. ''Büyük, kara bir şeydi. Gelip annemin mezarını eşelemeye başladı. Ben de çekip kılıcımı ikiye ayırdım onu.'' Lawrence tekrar yatıp uyumuş ve akşam çökerken kalkıp mezarlığa gitmiş. Gece yarısına kadar mezar başında oturmuş. Daha sonra kar gibi beyaz ama insanda tiksintiye benzer Neredeyse nefretlenebilecek bir his uyandıran bir şey görmüş karşıdan. Kafası insan kafasıymış. Ancak dişleri keten kumaşları işleyen tarak makineleri gibi u uzunmuş. Lawrence tam kılıcını çekip saldıracakken "Dur." demiş karşısındaki. "Dur. Bekle." demiş arkasından. Lawrence'ı sakinleştirmek ister gibi. "Annenin bedenini kurtardım." Şu koca İrlanda'da senden daha cesurunu görmedim ben. Eğer aramasını bilirsen, çok büyük hazineler bekliyor seni. Böylece sabah olmuş. Lawrence eve dönmüş. Carol, ona yine bir şey görüp görmediğini sormuş. Gördüm, demiş Lawrence. Ben olmasam, çalacaktı annemi mezardan. Ama artık korkacak bir şey yok. Ertesi sabah Lawrence, Carol'ın yanına gitmiş ve, ''Annemin mirasından benim payıma düşeni ver.'' demiş. ''Bir yolculuğa çıkacağım. Ülkeyi dolaşacağım.'' Carol, itiraz etmeden kardeşine mirastan payına düşeni vermiş ve Lawrence yola çıkmış. Büyükçe bir kasabaya gelene kadar durmadan yürümüş. Burada ekmek almak için bir fırına girmiş. Fırıncı onunla havadan sudan biraz sohbet ettikten sonra ne kadar uzağa gideceğini sormuş. Beni korkutacak bir şey buluncaya kadar dolaşacağım, demiş Lawrence. Çok mu param var ki senin? diye sormuş fırıncı. Lawrence, aşağı yukarı elli poundum var, diye cevap vermiş. Elli pounduna bahse varım ki, Söylediğim yere gidersen seni korkutacak bir şey bulacaksın demiş Pırıncı. Söylediğin yer çok uzak değilse ben de bahse varım demiş Lawrence. Buradan yürüyerek yarım saat uzaklıkta bile değil demiş Pırıncı bunun üstüne. Gece olana kadar bekle. Sonra mezarlığa git. Sonra mezarlıktaki eski kilisenin mihrabında duran kadehi de bana getir ki Gidip gitmediğini bileyim. Fırıncı bu iddiayı kazanacağına çok eminmiş. Çünkü o kilisede bir hayalet varmış ve 40 yıldır hiç kimse oraya ayak basmamış. Gece çöktüğünde, Lawrence kılıcını alıp Fırıncı'nın bahsettiği mezarlığa gitmiş. Kiliseye varınca, kılıcıyla kapıyı çalmış. Kapı, kendiliğinden açılmış ve Lawrence içeride kocaman, Kara bir koç görmüş. Koçun boynuzları orak sapı gibi u uzunmuş. Lawrence, hiç tereddüt etmeden kılıcını çekip hayvana saplamış. Koç, bir anda gözden kaybolmuş. Ancak yerlerde kan birikmeye başlamış. Kısacık bir süre sonra, Lawrence, ayak bileklerine kadar kan içindeymiş artık. Bu şekilde kilisenin içine doğru ilerlemiş, fırıncının söylediği yerde kadehi bulmuş. Hiç vakit kaybetmeden fırıncının evine gitmiş, kadehi ona vermiş ve iddiayı kazanmış. Şaşkın fırıncı, ona kilisede bir şey görüp görmediğini sormuş. ''Kocaman, kara bir koç gördüm.'' diye cevap vermiş Lawrence. ''Upuzunda boynuzları vardı. Kılıcımı çektiğim gibi saldırdım. O kadar çok kanattı ki kayık bile yüzebilirdi üstünde.'' Şimdiye dek çoktan ölmüştür eminim. Sabah olduğunda fırıncı yanına bir sürü insanı alıp mezarlığa gitmiş. Karakoç'un kilisenin kapısından sızan kanlarını görmüşler. Hemen rahibin yanına gidip, Melun Karakoç'un artık kilisede olmadığını söylemişler. Ancak rahip onlara inanmamış. Çünkü içinde bir hayaletin yaşadığı söylenerek kilise terk edileli, kırk yıldan fazla zaman olmuş. Ve bu süre içinde ne kendisi ne de başka bir rahip çıkarabilmiş o hayaleti oradan. Bunun üzerine rahibi de yanlarına alıp tekrar kiliseye varmışlar. Oraya vardıklarında yerlerdeki kanı gören rahip hemen Lawrence'ı ona getirmelerini istemiş. Ne olup bittiğini onun ağzından duymak istiyormuş. Lawrence olup bitenleri anlatmış. Hemen kutsal malzemeleri getirip orada bir tören düzenlemişler. Ve Karakoş da onları rahatsız etmemiş. Yüreği sevinçle dolan rahip, Lawrence'a 150 pound daha vermiş. Ertesi gün Lawrence tekrar yola koyulmuş. Tek bir ev, tek bir insan yüzü görmeden bir gün boyunca yürümüş. Saat gece yarısına yaklaştığında genişçe bir vadiye varmış. Vadinin ortasında bir sürü insan toplanmış. İki adamın top oynamasını izliyorlarmış. Lawrence da uzaktan bir süre onları izlemiş. Ancak çok geçmeden adamlardan biri topa vurduğu gibi onları uzaktan izleyen Lawrence'ın göğsüne isabet ettirmiş. Lawrence eğilip de yere düşen topu aldığındaysa bunun bir insan kafası olduğunu görmüş. Kafa bir anda keskin bir çığlık atmış. Ancak bundan hiç etkilenmediğini görünce Lawrence'ın gözlerine dik dik bakıp ''Korkmuyor musun sen?'' diye sormuş. Yok, korkmuyorum." demiş Lawrence ve o bunu söyler söylemez kafada kaybolmuş ortadan insanlar da. Lawrence koca vadide tek başına kalmış. Bir süre dinlendikten sonra tekrar yola koyulup çok geçmeden bir kasabaya varmış. Burada karnını doyurup yürümeye devam etmiş. Yol üstünde büyükçe bir eve rastlamış. Akşam da çökmekte olduğundan, kendisini misafir ederler umuduyla kapıyı çalmış. Kapıyı genç bir adam açmış. ''Ne kadar uzağa gidiyorsun? Bir şey mi arıyorsun?'' diye sormuş genç adam ona. ''Ne kadar uzağa gideceğimi bilmiyorum.'' demiş Lawrence. ''Beni korkutabilecek bir şey arıyorum sadece.'' ''Çok uzağa gitmene gerek kalmayacak o zaman.'' demiş genç adam bunun üzerine. Şu yolun aşağısındaki büyük evi görüyor musun? Oraya gidersen yirmi pounduna bahse girerim ki seni korkutacak bir şey bulacaksın. Giderim elbette, demiş Lawrence. Genç adam da onunla birlikte gitmiş. Evin kapısını açıp, Lawrence'ı evin bodrumundaki genişçe bir odaya götürmüş ve sen ateş yakıp ısınmana bak, demiş. Ben de sana yiyecek bir şeyler göndereceğim. Gerçekten de adam gittikten bir süre sonra genç bir kız gelip koca bir tepsi yemek koymuş Lawrence'ın önüne. Lawrence karnını doyurmuş. Ateşin başında rahat rahat oturmaya başlamış. Ancak saat gece yarısını gösterdiğinde odanın iki tarafından bir aygırla bir boğa çıkıp kavga etmeye başlamışlar. Lawrence hiç sesini çıkarmamış. Yerinden bile kımıldamamış. İki hayvan birbirlerini iyice hırpalayıp kaybolup gitmişler. Lawrence, daha sonra kendisine bir yatak yapıp, sabah genç adam gelene kadar deliksiz bir uyku çekmiş. Lawrence'ı ölü bulacağından emin olan adam gelip de onu kanlı canlı, üstelik mışıl mışıl uyurken görünce çok şaşırmış. Gece bir şeyler görüp görmediğini sormuş ona. Gecenin bir yarısı bir aygırla bir boğa geldi. ''İki saat boyunca dövüştüler.'' demiş Lawrence. ''Sen de hiç korkmadın öyle mi?'' demiş genç adam şaşkınlıkla. ''Yok, korkmadım.'' diye cevap vermiş Lawrence. ''Tamam, İddiayı kazandın.'' demiş genç adam. ''Ancak bu gece de burada kalırsan bir yirmi pound daha veririm sana.'' Lawrence bu iddiayı da memnuniyetle kabul etmiş. O gece... Saat akşam on sularında, Lawrence yatıp uyumaya niyetlenirken, odanın iki köşesinden bu sefer iki karakot çıkıp dövüşmeye başlamışlar. Lawrence yine olduğu yerde hiç kıpırdamadan beklemiş ve saat gece yarısına geldiğinde hayvanlar birden ortadan kaybolmuşlar. Sabah genç adam gelip de gece neler olduğunu sorduğunda, Lawrence, iki karakoç geldi bu sefer, demiş. ''Gece yarısına kadar dövüşüp durdular. Sonra da kayboldular.'' ''Yine mi korkmadın?'' diye sormuş genç adam ve aldığı cevap aynıymış elbette. ''Yok, korkmadım.'' Genç adam iyiden iyiye merak etmeye başlamış Lawrence'ın nasıl biri olduğunu. ''Bu gece de kal.'' demiş. ''Yirmi pound daha veririm sana.'' Lawrence bu teklifi kabul etmiş. Üçüncü gece tam Lawrence uyumak üzereyken, annesinin mezarında gördüğü adam belirmiş odanın içinde. Şimdi daha düzgün görünüyor, kırsaçlı bir adama benziyormuş. Sen, Lawrence, İrlanda'nın en korkusuz kahramanısın, demiş ona. Yirmi yıl evvel öldüm ben. O gün bugündür de. ''Senin gibi birini arayıp duruyordum. Gel benimle. Sana annenin mezarında bahsettiğim hazineleri göstereyim.'' Lawrence'ı gizli bir geçitten yer altındaki bir odaya götürüp, ona altınla dolu koca bir küp göstermiş. ''Seni buraya getiren genç adam benim oğlumdur.'' demiş orada ona o eve gider dolişim merry keg'ına 20 pound verir ve yaşarken ona yaptıklarından dolayı beni affetmesini sağlarsan bu altınlar senindir sonra bu evi satın al annesiyle yaşayan bir de kızım var Onunla bir yuva kur. Böylece, hayatının sonuna kadar, dert tasa nedir bilmezsin. Yaşlı adam bunları söyleyip ortadan kaybolmuş. Ertesi gün genç adam gelip de, Lawrence'a bir şey görüp görmediğini sormuş. Gördüm, demiş Lawrence. Gerçekten de bir hayalet var bu evde. Ancak hayaletler beni korkutmaz. Hatta ben bu evi ve etrafındaki araziyi satın alacağım. Sen de razı olursan. Ev için senden para istemem, demiş genç adam bunun üzerine. Zaten korktuğumuz için bomboş duruyor. Ama arazi için en az bin pound isterim. Senin de o kadar paran olduğunu sanmıyorum. Sadece evi ve araziyi değil, koyunlarını ''Sığırlarını bile satın alacak kadar param var benim.'' demiş Lawrence. Bunun üzerine genç adam pazarlık etmek için Lawrence'ı evine davet etmiş. Lawrence orada yaşlı adamın kızını yeniden görmüş. İlk gece kendisine yemek getiren kızmış bu. O akşam birbirlerine aşık olmuşlar. Lawrence, Mary yanına gitmiş daha sonra. Yaşlı adamın hayaletinin ona söylediklerini anlatmış. Ona affetmesini istemiş ve kadına 20 pound vermiş. Daha sonra yaşlı adamın kızıyla evlenip rahat, huzurlu bir hayat sürmüş. Ve öldüğü güne kadar da hiçbir şeyden korkmamış. Son.